Selamlar. Bu derinlemesini incelemede senin için hazırladığımız konuya odaklanıyoruz. Gönül Ekranı. Evet, Gönül Ekranı. Elimizdeki kaynaklar Doktor Ali Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından. Çok değerli bir kaynak. İçinde dokunaklı bir hikaye, e, düşündürücü hikmetli sözler, hayata geçirilebilecek pratik tavsiyeler ve bir de şiir var. Yani bayağı dolu bir set. Aynen öyle. Misyonumuz da aslında şu... Günümüzün o kaçınılmaz parlak ekranlarının hani şu dikkat dağıtıcıların aile içindeki o sıcak bağları nasıl etkileyebileceğini görmek hı hı. ve bir çocuğun belki farkında bile olmadan dile getirdiği o acı gerçekten hepimiz için ne gibi dersler çıkıyor onu çözmek. Senin için bu kaynakları baya bir değiştik. Harika. O zaman e, hadi şu hikayeyle başlayalım mı? Başlayalım. Olayın muallime Elif Hanım'ın öğrencilerinden birinin kompozisyon kağıdında okuduklarıyla başlıyor. Yani yazılanlar o kadar nasıl desem içten ve sarsıcı ki Evet. öğretmen bu kağıdı alıp eve götürmek istiyor. Ve evde eşi Kenan Bey de okuyor bu yazıyı. İşte işin rengi tam orada değişiyor aslında. Nasıl yani? Çünkü kağıtta 7 yaşındaki bir çocuğun yani akıl alır gibi değil ama şöyle bir dileği var. Ben televizyon olmak istiyorum. Televizyon mu olmak istiyor? Evet. Basit bir istek gibi duruyor başta ama altında yatan çok daha derin bir anlam var. İnanılmaz. Gerçekten de insanı durup düşündürüyor. Çocuğun kendi cümleleri nasıl peki? Şöyle diyor, direkt alıntı yapayım. Çünkü evde en çok onu seviyorlar. Oo. O konuşunca herkes susuyor. Babam işten yorulup gelince kumandayı alıp hemen onun yanına oturuyor. Devamı var mı? Var var. Annem susun bakayım diye bizi azarlıyor ona bir şey demiyor. Ve en can alıcı kısmı, ben de onun gibi olsam babam eve gelince ilk bana merhaba der mi? Of. Bu satırlar insanın içine işliyor resmen. Çok ağır. Kesinlikle. Burada büyüleyici olan şey bunun sadece bir çocuğun masum bir fantazisi olmaması. Kaynağında altını çizdiği gibi bu aslında ilgiye, sevgiye, hani o görülmeye duyulan şey. E, ...sessiz bir feryat. Sessiz bir feryat. Aynen. Ve daha da çarpıcı olanı ebeveynlerin kendi evlerinde olup bitene karşı... ...içinde bulundukları o gaflet hali. Yani farkında bile değiller durumun ciddiyetinin. Ta ki o yazıyı okuyana kadar. Evet, ta ki Kenan Bey gibi o yazıyı okuyup idrak edene kadar. Onun tepkisi de çok net. Ne acı kendi evinde yükselen bu sessiz feryada karşı sağır kesilmesi... Bu cümle durumu özetliyor aslında. Yani mesele aslında ekranın kendisi değil belki de. Tam olarak öyle. Mesele bizim ona yüklediğimiz anlam, ona ayırdığımız o dikkat ve işte bu dikkat Tam da çocuklarımızın en çok aradığı, en çok özlediğine şeye dönüşüyor. Bu çok güçlü bir nokta gerçekten. Özellikle çocuğun kendi kelimeleriyle ifade edildiğinde daha da vurucu oluyor. Kaynak metindeki hikmetli sözler de tam bu noktaya parmak basıyor galiba değil mi? Evet, evet. Tam da öyle. Mesela şu ifade çok manidar. Evimizin baş köşesine bir cam ekranı koyarken gönül ekranını kapattığımızın farkına varamayız. Vay, yani birini açarken diğerini kapatıyoruz ama farkında değiliz. Aynen öyle. Bir diğeri de bir çocuğun sessizliği duyulmayı en çok bekleyen feryattır. Bu da çok etkileyici. Gerçekten öyle. Peki, bu hikaye ve bu bilgece sözler tamam, çok düşündürücü ama bunları günlük hayata nasıl taşıyabiliriz? Yani pratik olarak ne yapmalı? İşte kaynak tam da bu noktada devreye giriyor. Özellikle gençlere ve ailelere yönelik çok somut, pratik öneriler sunuyor. Mesela? Mesela dijital oruç zamanları diye bir kavramdan bahsediyor. Bu şu demek, ailecek günün belirli saatlerinde bilinçli olarak tüm ekranları kapatmak. Hmm. Yani cihazları bir kenara bırakıp birbirine odaklanmak. Basit gibi ama etkisi büyük olabilir. Evet, kulağa hoş geliyor aslında. Başka? Başka öneriler var mı? Var tabii. Bir diğeri göz teması kuralı. Yani biri sende konuşurken telefonuna ya da başka bir ekrana değil, doğrudan konuşanın yüzüne bakmak, gözlerine bakmak. Bu çok temel bir şey gibi ama unutuluyor galiba değil mi? Maalesef. Bu aslında karşındakine senin anlattıkların benim için değerli metajını vermenin en basit yolu. Özellikle bu dijital çağda çok sık unuttuğumuz bir nezaket kuralı haline geldi. Doğru. Bir de şey var dinlemenin önemi. Ama sadece cevap vermek için değil, gerçekten anlamak için dinlemek. Bu tavsiyeler o bahsettiğimiz sessiz feryada bir nevi cevap niteliğinde aslında. Anladım. Bu pratik adımlar o bahsettiğimiz kopukluğu gidermek için bir köprü kurabilir gibi duruyor gerçekten. Peki ya şiir? Ondan da bahsedilmişti kaynaklarda. Evet evet. Kaynakta bir de Gönül Ekranı başlıklı bir şiir bulunuyor. Şiir de aslında tüm bu temayı yani kalbimizin yayınını kendi iç sesimizi, sevdiklerimizin sesini, hı hı. dijital dünyanın o gürültüsünde kaybetme tehlikesini daha edebi, daha duygusal bir dille vurguluyor. Hikayenin ve tavsiyelerin özünü damıtıyor diyebiliriz kısaca. Çok güzel. Peki tüm bunların ışığında senin için çıkardığımız ana mesaj neydi? Şöyle bir toparlarsak. Bence bu derinlemesine incelemeden çıkarılacak en temel ders şu olabilir. Gerçek ve anlamlı bağlar kurmak istiyorsak, teknolojik cihazların o parlak cazibesine kapılmak yerine bilinçli olarak insanlara, ilişkilere odaklanmamız gerekiyor. Yani çaba göstermek lazım. Kesinlikle. Ve bu bağları özenle beslemek gerekiyor. O cam ekran yerine gönül ekranını açık tutmak, işte bu çaba istiyor. Yani kaynakların bize fısıldadığı şey aslında hepimizin içinde var olan o gönül ekranının dışarıdaki o soğuk cam ekranlardan çok daha kıymetli olduğu. Tam olarak bu. Ve asıl değerli olanın oradan gelen yayın olduğu. O yayının sesini kısmamak, aksine daha çok açmak gerektiği. Aynen öyle. Ve tam da bu noktada belki de sana üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım ne dersin? Olur merak ettim. Belki de kendine sorman gereken soru şu, senin evinde, e, senin hayatında en çok hangi ekran açık duruyor ve şey, hangi yayın gerçekten en değerli olarak kabul ediliyor? Hmm, derin soru. Evet, bu sorunun cevabı belki de pek çok şey değiştirebilir senin için.